Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz çok genç bir yazar Can Gürses hoş geldiniz hoş bulduk Can Gürses 6 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğdu 2003-2007 yılları arasında yatılı okuduğu VKV ve Koç Özel Lisesi'nden Cervantes'in Don Kişot'u, Oğuz Atay'ın Tutunamayanları ve Bulgakov'un usta ile Margarita'sı üzerinden ironi, yazar ve toplum ilişkisini tartıştığı tezinden tam not alarak mezun oldu. 2007-2010 yılları arasında okuduğu İngiltere'de The University of Kent'te karşılaştırmalı edebiyat ve film bölümlerini ...Kristof Kiyostovski'nin Aşk Üzerine Kısa Bir Film, Mavi ve Veronik'in ikili Yaşamı filmleri üzerinden gerçekliğin kurmacalığını tartıştığı teziyle en yüksek ikinci dereceyle bitirdi. 2011 yılları arasında İskoçya'da The University of Edinburgh'da karşılaştırmalı edebiyat dalındaki yüksek lisans eğitimini Orhan Pamuk'un Beyaz Kale ve Amin Maluf'un Afrikalı Leo romanları üzerinden kimliğin doğu batı ve ben öteki parçalanmasını çözümlediği teziyle tamamladı. 2010-2011'de Edinburgh ve İstanbul'da yazdığı ilk romanı En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın Şubat 2014'te okuyucusuyla buluştu. 2011-2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eleştirel düşünce ile İngiliz dili ve edebiyatı derslerini verdi. 2013'ün ilk 6 ayında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı televizyon dizisinin diyalog yazarlığını yaptı. Okumak üzere olduğunuz ikinci romanı Kırık Beyazı, bunu ben e, kitapların girişinden okuduğum için böyle, Kırık Beyazı 2013'te tamamladı. 2011-2014 yıllar arasında küçük ve büyük çocuklar için kaleme aldığı İnce ile Uzun serisinin ilk kitabı Kasım 2014'te Doğan Egmont tarafından yayınlandı. 2011'den e, başlayarak bir artı bir dergisinde Edebiyat Gardırobu adlı köşesinde yazdı. 2014'de. Kitaplık dergisinde soruşturma dosyaları yayımlanıyor. İlk uzun metraj sinema senaryosu üzerinde çalışıyor. Herhalde henüz bitmedi. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Ölüyordum, geçerken uğradım adını verdiği üçüncü romanını yazmaktan. Şu anda iki romanınız var. Şimdi ben bu romanlarda şey dikkatimi çekti. Öncelikle tabii herkes resimler... Ee, bu romanlardaki her iki kitapta da resimler... Öncelikle bir şey merak ettim. Bunları siz mi çiziyorsunuz? Çünkü herhangi bir çizer şeyine rastlamadım. Öyle Kitaplarda mi? yazmıyor. Ee, kapakta yazıyor mu? Yani iç kapakta. Aa, yok gerçekten. Ha Kapak tasarı. Ha desenler. Tamam desenler. Özellikle sizin ee, tasarlı... Yani sizin düşündüğünüz... Ee, yani desenleri çizen kişiyle birlikte mi ün yoksa o sadece şey mi yaptı onu merak ettim Çünkü gerçekten ilginç desenler Helik kitaptaki de. Ee, en güzel günlerini demek ben siz yaşadığımda ilk romanımda e, Kemal Gökhan yani babam hmm. e, çizdi Öyle e, mi? Ne güzel desenleri. En güzel günlerini demek bensiz yaşadığında 27 yıl sonra sofra başında zar zor bir araya gelebilmiş Derya Dil ailesinin her bir aile kişisi bir diğerini sevmediği yemek üzerinden anlatıyor. E yetmiyor aile tarihine tanıklık eden eşyalar da dile gelerek e herkesin tarihinin kendine has olduğunu ve aslında tarihin de bir öyküler yapbozu olduğunu gösteriyor. Ee, böyle çok sesli bir anlatımda okuyucu sofranın birliğine, yemeklerin tadına, ailenin huyuna, suyuna en e, candan buyur etme yolu. Her bölüm başına e, söz konusu yemeklerin ve e, söz sahibi eşyaların vinyetvari çizimlerini e, koymak. E, olacaktı Her yemeğin işte tadı tuzu Zeytinyağı maydanozu Tabağının kenarı çukuru Romanın sofrasındakiyle Bir olabilsin diye Yemekleri e, tek tek romandaki usulde pişirmesini istedim Annemden Daha sonra fotoğraflarını çekerek e, Babama gönderdim Eşyaları da aynı şekilde arzu ettiğim kompozisyonda Fotoğrafladım gönderdim Eee Babam Kemal Gökhan da romanın dokusuna uygun bir üslupta resmetti. Romanın bu can alıcı öznelerini. Tabii söylemem gerekir ki bu eşyaların bizim evde olması herhangi bir gerçeklik göstergesi değil. Tamamen kurgusal bir rastlantıdır. Bir de her şeyin ötesinde çocukluğumdan bu yana resimli romanları çok severim. Yani romanlarda karşıma çıkan en ufak bir... ...çizim beni hemencecik o dünyaya ait hissettirir. O e, boyumdan büyük metin bir anda dokunurlaşır, dünyevileşir. E, bana nasıl hayal kuracağımı söylemek şöyle dursun... ...o resimler sayesinde hayal gücüm alır başını gider. E, romanlarımda resimler kadar müzeye de yer veriyorum. Çünkü roman anca başka disiplinlerle hemhal olabildiğince... ...bir sanat eserine dönüşebileceğini inanıyorum. E, o an o sahnede dinlenen şarkıların sözlerine kendi sözlerim içinde yer vererek e, metlemin özündeki şiiri ezgiyi de e, destekliyorum. Çünkü en nihayetinde yazı bir müziğin peşine düşmek e, sözcükleri anlamlar değil makamlar e, bir araya getiriyor. Ve ben de yazarak bu edebi makamları besteliyorum bir bakıma. Kırık Beyaz'da ise ee, kahramanımız kuzgunun hayatını gökkuşağının her bir renginden dinliyoruz ve gene e, o renkler Hı -hı. E, biri işte onun gençliği, biri çocukluğu, biri annesi, bir renk yalnızlığı Hı -hı. E, iken, Tekrar bu renkler de kendi içinde anlatıcılara bölünüyor. Hı hı. Ee, işte çok... Aynı yapıyı sofra bu sefer gökkuşağı renkleri üzerinden. Evet ama hı hı. bu sefer e, kavramlar dile geliyor. E, az önce saydığım. E, ve bunun yanı sıra gene eşyalar. İşte doğanın parçaları atıyorum hı hı. ceviz ağacı. Hı hı. E, çocukluk battaniyesi, toprağı. Hı hı. E, çocukluğunu e, simgeleyen yeşilin... Hı hı. E, ...yan anlatıcıları olarak ortaya çıkınca... E, ...hem okuma kolaylığı sağlasın diye... ...her Hı -hı. anlatıcı değişikliğinde o Hı -hı. resimleri kullandım. Hem de gene her bölüm başında... ...o bölümün duygusunu e, hissettirmek için... E, ...bu e, desenler Hı -hı. olsun istedim. Kırık Beyazı ise e, Hı -hı. benim... E, e, hayran olduğum Ekin Urcan e, resimledi. E, Ekin'in e, çizim çok güzel. Yani, e, çok güzel gerçekten çizimler. Yani desenler hı. yani ilk kitapta da ikinci kitapta da çok güzel. Hı hı. Ama özellikle ikinci kitaptaki yani desenler böyle şey e, yani romanın içinde olmazsa olmaz bir şeye dönüşmüş gibi geldi bana özellikle ne ikincisinde. Güzel. Biz de e, çok emek harcadık. Yani e, e, Ekin e, benim ilk romanımın okuru idi. Biz öyle tanıştık. Hmm. Ve e, öylesi e, edebiyat seven e, ve edebiyata kafa yoran e, biri ki e, Kırık Beyaz'da defalarca okuyup Benim. onun diline, onun dünyasına e, çok denk, çok e, eş e, bir e, çizim Öyle, hmm. e, Bu çok zor bir şey ama. Yani tabii ama orada şöyle de bir... bir şey var. Ben Ekin'in çizimlerini görünce demiştim. Hmm. Benim e, derdime, benim sesime benzer bir ses. Hmm. Biraz öylece de birbirine e, denk düşen, birbirini hmm. kolayca, e, birbirinin tercümesi olabilen hmm. e, iki hmm. e, sanatçı olduk. O hmm. nedenle... E, Evet çok emek harcandı, çok tartışıldı ama sonunda ben e, her önüme konulan Ekin hı hı. tarafından çizimi gördüğümde... ha ...dedim tam da hayal ettiğim gibi hı. ben yazarken. Hı. Onun için çok çok içimesinde çok e, mutluyum. Şimdi zaten şey de var, e, yani bu kitapların bu şekilde resimlenmesi ya da kitapların fotoğraflarla birlikte yayınlanması... ...şeyde var biliyorsunuz Hatice Meryem'in Beyefendisi... ...o da böyle desenlerle çizilmiş... ya yani ...desenlerle birlikte yayınlanmış bir kitap... ...yine Gaye Boraloğlu'nun var... ...böyle fotoğrafla bir kitap ama... ...bu yani ilk kitap için değil ama... ...özellikle Kırık Beyaz'da hani biraz önce söylediğim şey... ...sanatın iki farklı formunun... ...birlikte olmazsa olmaz bir şey yaratabilmesi... ...sizin kitabınızla olan bir şey... ...yani bu diğer... Yani işte Gaye Boraloğlu ve Hatice Meryem'de desenler ya da fotoğraflar kitabın e, bir parçası gibi. Ama kırık beyazdaki desenler kitabın bir parçası değil de yazı gibi. Hani Hı -hı. o yazıyı okurken araya desen girdiğinde, o desen çıktığında sanki metinden şeyi çıkaracakmışsınız gibi. Yani bir bölüm de çıkıyormuş ve bir boşluk kalacakmış Hı -hı. gibi bir e, yapı olmuş. O yüzden bana çok ilginç gelmişti. Ve hani zaten ben de sormak istiyordum siz de başladınız. Ee, böyle yani bu iki ayenin nasıl bu yere geldiği. Peki devam edecek misiniz? Madem böyle bir şey var, ee, mesela Ekin Urcan ve e, Can Gürses ortak adıyla bir kitap düşündünüz mü? Muhakkak düşünmüşüzdür ve e, bizden böyle bir şey beklerim. E, sözü gelmişken de söylemek isterim ki Ekin e, iflah olmaz bir açık radyo severidir. O zaman kendisine buradan bir selam <gülüyor> Tabii, beraber. Tabii selamlar, sevgiler. <gülüyor> Çünkü hani roman dediğimiz, hikaye dediğimiz, daha doğrusu form dediğimiz şey artık çok başka bir yere gitti. Hı -hı. Hani roman, hikaye, hani bana şey gibi geliyor, anlatı demek. Mesela daha bunların hepsini kapsayan bir şeymiş Hı -hı. gibi geliyor. Önceden mesela Metin buna denk düşen bir şeydi ama hani resim ya da desen tek başına bunu sağlayan bir şey değilim. ama... O ...anlatı denilen formun çeşitlenmesi, bunun içine birçok şeyin girmesi ve e, bunun ifade şekillerinin geliştirilebilmesi ve aslında cesaret desteyen bir şey böyle bir şey yapmak Hani bu kanalları açılmak sizin tabi edebiyat eğitiminizin de sanırım bunda bayağı bir katkısı oldu herhalde Biraz önce e, yani özgeçmişinizde okuduk e, yani edebiyat okumuş olmanız bu konuda yüksek lisans yapmış olmanız e, biraz daha bakış açınızı değiştirmiş gibi e, muhakkak. Ama e, şunu da iyi biliyorum ki e, üniversitede alınabilecek herhangi bir e, e, e, edebiyat eğitimi veya işte bu dışarılarda görüyorum böyle kurslar Hı -hı. var yazma ya, evet, etme. Evet. E, yazının yazmanın öğretilebileceğine ben inanmıyorum. Hı -hı. Ama okumanın öğretilebileceğine Hı -hı. inanıyorum. Evet. Ve e, ben e, karşılaştırmalı edebiyat eğitimimle iyi okumayı Hı -hı. Öğrendim Ama bu önemli ee, bir şey bence En önemli yazmış. şey Hı -hı. E, Ama tabii şöyle her iyi okuyan iyi yazamaz tabii. Ama eğer o yazma e, Biraz e, iyi mi kötü mü olduğu Hala kafamda bir soru işareti olan Yeteneği e, varsa e, insanda O Hı -hı. E, şey garip e, Bir işte işte Nereden baktığınıza göre olumlu ya da Olumsuz bir şey e, O hali e, Destekleyecek Hı hı. incelikte bir okuma gücüne sahipseniz o zaman sanırım o e, ortaya sadece kendine has olabilecek bir şey çıkabilir. Çünkü insan e, okuduğu şeye benzemeyi istemedikçe ancak okuduğu şeyden bir şey alıp e, ama onu kendine de belki anlatamayarak hı hı. ama ancak belki onu yazarken Ortaya çıkan şey de belki o onun anlamını görerek hı hı, e, yaşıyor. Yani ben çok etkilendiğim bir şey okuduğumda ya bak burada bunu böyle anlatmış... ...şu cümleyi şöyle kurmuş... ...bak burada şu sıfat daha önce gelmiş de... ...iyi edebiyatın formülü işte budur... ...hiçbir zaman diyemem... ...o Tabii. beni çarpar ve ben... Hı -hı. ...onu her zaman bir yazar olarak değil... ...bir okur olarak okurum ve... ...onun beni büyülemesine... ...sersemletmesine... ...işte Hı. mahvetmesine izin veririm... Hı -hı. ...ama herhalde... ...artık okuyor okuya ya da artık... ...yazıyla ilişki o kadar... ...biraz bilinç üstü bir... ...hal aldığı Hı -hı. için... Ee, onun bende etkisini e, algılayamayarak hı hı. E, oturup yazdığımda mutlaka on, onun bir şekilde etkisiyle ortaya çıkıyor. Ama bu hiçbir zaman bir öykünmek olmuyor. O aksine beni ben gibi yazmaya yüreklendirmiş oluyor. Güzel. Benim romanlarda dikkatimi çeken şeylerden birisi de e, dinginlik. Yani bu romanlar böyle çok dingin. Yani o kadar hani müzik, resim, dans hani bunlar gerçekten hepsi bir arada... ...coşkulu bir ortam yaratılırken bir dinginlik yani gidiyor her iki romanda da. Ve hani bu en azından ben öyle gördüm. Bu dinginlik, o atmosferini e, yaratmak nasıl şey oldu? Bu kadar çok şey unsuru bir arada. Yani bir karnaval olmamış bu romanlarda. Hani buradan bir karnaval da çıkabilirdi... Hani biz böyle bir şenlik havası ki öyle olanlar da var bu tür parçalı yapılarda. Ama onun yerine siz daha dingin ve işte o yüzden sanırım iç sesler daha böyle şey önemli romanlarda. Bu dinginlik atmosferi nasıl ortaya çıktı biraz onu merak ettim. Ya da ee, öyle mi önce belki? Sanırım bu e, durum e, anlat. Tılları olması sebebiyle böyle. Ee, biraz olaylar sanırım o coşkuları yaratıyor. Ama o e, dinginlik dediğiniz şeyye sebep olan belki o içe dönüklük, o içi dinleme halinin e, sebep olduğu e, sakinlikte aslında kimi insanı... E, Belki acıyla da coşturabilir, e, düşünceyle kıvrandırabilir. E, yani o dinginlikten hep e, olumlu ve huzurlu bir yere varıldığını bu bile zannetmiyorum. Ha, bilerek planladığınız bir şey değil e, o zaman. Tabii. Hı -hı. E, bir de zannedersem e, pek başarabildiğim bir şey değil ama sadece yazarken sakinliğe ve dinginliğe kavuşabilen biriyim. Onun dışında e, pek zor o hmm. kendim üzerinde hakimiyeti sağlayabilmek belki de o da yansıyor olabilir hmm. O e, aklı Selim'in e, belli bir e, ruh e, e, debelenmesini bir şekilde dengeleyen hali her zaman yazıda hmm. e, elimden gelen bir şey ama zaten ruh halleri de çok önemli yani romanlarda. Yani biz iç sesler ve onların iç dünyalarına yönelirken onların ruh halleri de bu işte sizin kullandığınız nesnelerden, renklerden ya da onlara ait o anki şey durumlardan bağımsız değil. Biraz hani o... Iı, ...dinginliğin... E, ...o yüzden ben mesela şeyi çok ilginç buldum... ...müzik özellikle ilk romanda... ...bu kadar hani müziğin... ...içiçe olduğu zaten Edip Hanım... ...yani dans... Onun için olmazsa olmaz bir şey ki, yani onu da aslında konuşmak lazım. Sanatın bizzat kendisi çok önemli bu Hı -hı. kitaplarda. Yani mümkün olduğun, işte sinemalar, şarkılar, resimler, hepsi böyle işte şiirler. Hicaz, sana bir hicaz şair. Hı -hı. Bu yani dinginlik, işte biraz önce söylediğiniz sanat söz konusu olduğunda ve yazmak söz konusu olduğunda sizi dinginliğe iten şey, bu romanlardaki sanatçıları da dinginliğe iten bir şeye dönüşüyor e mu? Yani buradaki Gerçekten dinginlik kendi gene ol. dediğim gibi aslında sağlıklı bir dinginlik mi bu da tartışılır. Çünkü o biraz fırtına öncesi sessizlik Hı -hı. gibi bir dinginlik. E, her e, romanımda da bu var. Hı -hı. Her şey çok sakin gidiyor ama belki de bir gerilim filminde olabilecek Hı -hı. bir sakinlik bu. Her an bir şey olmasını bekleyen, Hı -hı. E, bunun endişesini, bunun e, huzursuzluğunu... Belki bunun umudunu, bunun Hı -hı. hayalini taşıyan bir dinginlik diyebiliriz. Hı -hı. Ee, buna e, nesnelerin, eşyaların, renklerin, kavramların dile gelmesine... E, ...niye bu kadar önem veriyorum'a yanıtsa... E, Hı -hı. ...her şeyi bir bütün olarak Hı -hı. algılama e, hastalığım var. Hı -hı. E, çünkü ben o sofrayı e, o aile tarihine ilk romanımda... Hı -hı. E, Çocukluğundan beri e, bütün bu aileye tanıklık etmiş ya, kozanın ayakkabısına Hı -hı. söz vermeden anlatırsam Hı -hı. ya da e, annesinin kestirdiği, e, annesine zorla işte kestirmek e, için ikna ettiği lüleli saçlarını Hı -hı. korkmazın o lülesini annesi de almış duvara asmış ona söz vermezsem bir şeyler eksik kalır. Çünkü e, her şeyin şimdinin e, anlamı... E, Geçmişte hı hı. E, olduğu kadar şimdi de ve hatta gelecekte bütün bunların sanırım zamanlarının buluştuğu hı hı. mekan hı hı. edebiyat Tabii. böyle düşünüyorum e, oradaki bir zamanlar üstü bir hayat e, orada geçmişin öyküsü, şimdiyi doğruyor, şimdinin öyküsü geleceğini puçu geleceğe dair puçu veriyor bütün bunların harmanlandığı. ...bir mekana dönüşüyor o edebi zaman. Hı hı. Zaten üslubunuzu da bu... ...bayağı etkilemiş. Ben e, yani çok özellikle... ...iki kitapta da bayağı... E, ...birçok yerin... E, ...hatta bir tanesini de okumak istiyorum. Lütfen. Biraz bu sizin... şey ...üslubunuzda bu anları ve zamanı... ...birleştiren bir şey olarak bu... ...ikinci kitaptan Kırık Beyaz'dan... ...bu bir bölüm var. E, yani şiirsel... E, ...gerçekten bir insanı ilk kez görmek... Bir kitabın ilk cümlesini okumaya benzer. Tanışmadan önce eğer o insanı başkalarından dinlemişseniz, kitabın arka kapağındaki kitap alıntısını ya da tanıtım yazısını veya kitap hakkında yazılan gazete eleştirilerini okuyup, ancak o zaman kitabın ilk cümlesini açıp okuyor gibisinizdir ilk görüşmenizde. Kitapların arka kapakları ve kitap eleştirileri, altın gününde buluşmuş dolma içi tariflerini karşılaştıran ev kadını muhabbetleri veya yatağından gelip geçen kadınları karşılaştıran iş adamı muhabbetleri gibi gelir bana. Kaçınılmaz bir şeydir bu. Herkes birbirini konuşuyor. Yani burada hem şiirsellik var hem de e, sürekli bir bütünleyen, toparlayan bir şey de var. Ve bu iki ifadenin birbirini e, birleştirmesi romanların yapısına da çok uygun geldi bana. Hani bu tabii ki çok karakteristik değil burada okuduğum bir şey ama... hani şiirselik... Umut söyleyelim, Lal Devran Hı -hı. E, adlı Avrupa Pazarı'ndaki sahafın... Ee, yani, sözleri her şeyi kitap üstünden evet. Anlatan Gerçi bugün biraz rol çalmış oldum Siz normalde bizim yazarlar <gülüyor> <gülüyor> e, Kitaplarını okuyorlar ama Yani bu üslup da Beni ayrıca hani ilgimi çekti Açıkçası Yani karakterlerin İçin e, iç sesleri dışında dışarıya dair konuşmalarının da hem bütün yani parçalı bir bütünlük ve hani benzetmeler yoluyla daha şeye dönüşmesi yani şiirsellik ve bütünlüğü bir arada taşıması. Ben öyle düşündüm en azından. O yüzden bir bölüm okumak istedim. Lütfen kusura bakmayın. Mega bugün mega biraz yavaşlamış <gülüyor> oldu. Şimdi bize ayrılan süre maalesef bugün de bitti. Programımız e, ve biz biliyorsunuz hep son sözü yazarlarımıza bırakıyoruz. Siz bugün e, ne okumak istersiniz? ve Ben de Kırık Beyaz'dan okuyayım. Kırık Beyaz'ın rüzgarının sesi olayım. Ama bu bir veda olmasın, bir merhaba olsun e, canım okura. Peki o halde bugün de size yazarımızla veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Rüzgar ben bir eserim, kim mest ve mahvederim dokunduğumu. Ben bir sanat eseriyim ki kimseye göstermem rengimi. Beni okşayan, bana sarılan, benimle öpüşen bile göremez rengimi. Çünkü mutlaka üzerimde görünmezlik pelerinimle dolaşırım orada burada. Rüzgâr derler bana. Öykülerinizi taşırım dünyanın bir ucundan bir ucuna. Acılar dağıtır, sevinçler yayarım. Kara haberlerde, müjdelerde benden sorulur. Kiminizi mutluluktan uçurur, kiminizi mutsuzluktan savururum. Bir bakarsınız kendinizi kaybettirmişim, bir bakarsınız sizi kendinize getirmişim. Küfür yer, övgü içerim. Raya katarım hayatınıza. İster isteyin, ister istemeyin. Ne benle yaşayabilirsiniz ne bensiz. Sizi dirilttiğim kadar boğmasını da bilirim. Aşka benzetirsiniz beni. İnkar edemem Bir anım bir anıma benzemez Bu yüzdendir aşka benzemem Ama ben aşk gibi kalıcı değil Geçiciyim Aşk geçmek bilmez Aşkı geçirmeye ne benim Ne zamanın gücü yeter Zamandan söz açmışken bilmenizi isterim ki Zamanı geçiren de durduran da benim Var olduğunuzu anlamanın yolu Benden geçer Rüzgara kapılmak ya da kapılmamak İşte bütün meselesi budur insanın Bana kapıldınız mı Amma da yaşarsınız. Benden kaçtınız mı? Ha yaşamamışsınız, ha yaşamış. Bir evim yoktur benim, göçebe yaşarım. Geçmişle geleceğin, zamanın içiyle dışının arasında her gün kim bilir kaç kez çadır kurarım. Ben rüzgar, nereden esersem eseyim, heybemde öykü taşırım. O zamandan getirir, bu zamana bırakır, kaşla göz arasında da şu zamana çeker giderim. Yokluğumda öykülerle baş başa kalırsınız. Öykün en güzel yerine gelince siz Bütün ihtişamımla çıka gelir. Aklınızı, yüreğinizi kasıp kavururum. Dilimi anlaşılmaz bulursunuz. Çünkü siz hiç ölülerle konuşmazsınız. Oysa ölüler sizinle konuşmak için yanıp tutuşur. Cehenneme de, cennete de sık sık uğrarım. Getirdiğim öyküleri yeryüzünde yüksek sesle okurum. Sizin fırtına dediğiniz, Ölülerin lehçesidir. Ben sizinle ölülerin dilinden konuşurum. Özlem çekenin kulağına, özlediği cansız bedenin candan sesini fısıldarım. Canlılarla canlılar arasında da öykü taşırım elbet. Öykünün tonuna göre dilim kah barlaşır kah kabalaşır. Ben görüp göremeyecekseniz de bulup bulabileceğiniz en usta ulam. Bazen kendimi tutamaz öykünüze karışırım. Benim yüzümden öykünüz toz pembe bir peri masalına da dönüşebilir, lanet olası bir kabusa da. Doğuştan keyfek ederim. Affola.